Kasım patları. John Steinbeck. Seslendiren Akın Altan. Kışın getirdiği kalın sis tabakası Salinas Vadisi'ni hem gökyüzünden hem de yeryüzünün bütün öbür topraklarından ayırmış, her yanı kül rengi bir gömlek gibi sarmıştı. Dağların üstüne bir kapak gibi çökmüş, koca vadiyi üstü örtülü bir tencereye döndürmüştü. Aşağıda dümdüz uzanan geniş tarlalarda Sapanların derin izleri görülüyor, bıçaklarla kesilmiş kara toprak yol yol maden gibi parlıyordu. Salinasırmağının karşı kıyısındaki yamaçları kaplayan çiftliklerin sarı köklerle dolu tarlaları soluk bir güneş ışığında yıkanıyormuş gibiydi. Ama bu sisli aralık ayında vadide güneş ışığı yoktu. Irmak boyunca uzanan sık söğüt ağaçları sararmış sivri yapraklarıyla pırıl pırıl yanıyordu. Sessizlik... Bekleyiş günleriydi bunlar. Hava soğuktu. Güneybatı'dan hafif bir rüzgar esiyordu. Onun içinde çiftçiler çok geçmeden iyi bir yağmurun bastıracağını umuyorlardı. Ama yağmurla sis bir arada olmazdı. Irmağın karşı kıyısında Henry Allen'ın çiftliğinde yapacak pek az iş kalmıştı. Ekin toplanmış, ambarlara doldurulmuş, beklenen yağmurlar iyice işlesin diye meyvalıklar sürülmüştü. Yamaçların yukarılarında dolaşan hayvanlar tüylenmeye başlamıştı. Evin önündeki çiçek bahçesinde çalışan Elisa Allen aşağılara doğru baktı, iki adamla pazarlık eden Henry'i kocasını gördü. Traktörü yağmurdan korusun diye yapılmış olan çardağın altında ayaklarını küçük Fortson'a dayamış konuşuyorlardı. Bir yandan sigara içmekte, bir yandan da makineyi gözden geçirmekteydiler. Elisa bir an onlara baktı. Sonra yine işine koyuldu. 35 yaşındaydı. Yüzü etsiz, sağlam, gözleri su gibi berraktı. Bahçe içinde vücudu biçimsiz, hantal görünüyordu. Gözlerinin üzerine kadar inen siyah bir erkek şapkası, çamurlu ayakkabılar, basma bir entari, onu bütün bütün örten, pamukludan yapılma koca bir iş önlüğü. Önlüğün dört büyük cebi vardı. İçlerine makas, küçük el küreği, çapa gibi şeyleri, çakısını koyar, tohumları doldururdu. Çalışırken ellerini korumak için kalın deri eldivenler giymişti. Keskin, güdük bir makasla geçen yılın kasım patlarından kalma sapları kesmekteydi. Arada bir traktör şerdağındaki adamlara bakıyordu. Yüzü, canlı, olgun, güzeldi. İstekli, istekli, gücünü sakınmadan çalışıyordu. Kasım patı sapları onun çalışmasına oranla çok ince, kesilmesi çok kolay şeylerdi. Eldiveninin tersiyle gözlerinin üzerine düşen saçlarını geri attı. Bunu yaparken yanağını çamurladı. Tam arkasında dört bir yanı pencerelerine kadar yükselen kırmızı sardunyalarla çevrili, tertemiz, bembeyaz çiftlik evi görünüyordu. Görünüşüyle insana baştan aşağı iyice süpürülmüş olduğu izlenimi veren, pencereleri pırıl pırıl silinmiş, küçük bir evdi. Ön merdivenin altında ayakkabıların çamurunu temizlemek için bir demir vardı. Elisa traktörün oraya bir daha göz attı. Yabancılar kendi fortlarına biniyorlardı. Eldivenlerinden birini çıkardı. Güçlü parmaklarını eski köklerin çevresinde büyüyen, taze, yeşil kasımpatı sürgünlerinin arasına daldırdı. Yaprakları aralayıp sıkış sıkış fışkıran sapların diplerine baktı. Ne bir yaprak biti, ne bir sümüklü böcek, ne de bir tırtıl vardı. Dikkatli parmakları bunları daha çiçekleri sarmadan yok ederdi. Elisa kocasının sesiyle sıçradı. Usul usul yanına gelmiş, çiçek bahçesini hayvanlardan koruyan tel parmaklığa dayanmıştı. ''Gene mi onlarla?'' diyordu. ''Çiçeklerin gül olacak bu yıl.'' Elisa sırtını gerdi, eldivenini giydi. ''Evet, bu yıl gül olacağı benzerler.'' Söyleyişinden, yüzünün halinden biraz kendini beğendiği anlaşılıyordu. ''Senin elinde bereket var.'' dedi Henry. Geçen yıl yetiştirdiğin sarı kasım patlarından bazılarının çapı 30 santimdi. Keşke meyve bahçesinde çalışsan da öyle büyük elmalar yetiştirsen. Kadının gözleri kısıldı. Belki de yetiştirebilirdim dedi. Elimde bereket olduğu doğru. Annem de öyleydi. Toprağa soktuğu her şeyi yeşerirdi. Dikmesini bilen eller derdi o. İş öyle elleri olmakta. Her neyse, çiçekler de işe yarıyor doğrusu. ''Henry, demin konuştuğun adamlar kimdi?'' Ha öyle ya. Ben de onu söylemeye gelmiştim sana. Western Mead Kumpanyası'nın adamları. Otuz baş öküz sattım, üç yaşındakileri. Aşağı yukarı istediğim fiyatı da aldım.'' ''İyi?'' dedi kadın. ''İşlerin yolunda.'' Adam devam etti. ''Düşündüm, bugün cumartesi, Salinas'a gider, bir lokantada yemek yeriz. Sonra da sinemaya gideriz. Satışın şerefine ha?'' Ne dersin? İyi, dedi kadın. Ya, evet, ne iyi olur. Henry alaycı bir eda takındı. Bu gece boks maçları var. İstersen oraya gidelim. Kadın hemen atıldı. Yok, hayır hayır, boksa gitmem ben. Şaka söyledi Melissa. Sinemaya gideriz. Dur bakayım. Şimdi iki skat ile gidip dağdan şu öyküzleri indirelim. İki saatimizi alır herhalde. Saat beşe doğru kente gider. Yemeği Kominos Oteli'nde yeriz. ''Beğendin mi bunu?'' ''Elbette beğendim. Dışarıda yemek yemek olur da, beğenmez olur muyum?'' ''Peki o halde. Şimdi gidip iki at çıkarayım da.'' ''Kadın, bu çiçekleri yeni yerlerine dikmek için bol bol vaktim olacak öyleyse.'' dedi. Kocasının aşağıda, ambarın yanında sıkat yi çağırdığını duydu. Biraz sonra da ikisinin öküzleri aramak için soluk yarı yamaçlara doğru at sürdüklerini gördü. Kasım patlarını dikmek için hazırlanmış küçük dört köşe kumlu bir yatak vardı. Kadın el küreğiyle toprağı karıştırdı, alt üst etti, kabarttı, dövüp sıkıştırdı. Sonra çiçekleri dikmek için birbirine paralel on karı kaçtı. Kasım patlarının eski yatağından taze piçleri söküp, elindeki makasla her birinin yapraklarını ayrı ayrı ayıkladı. Küçük, düzgün bir küme yaptı. Bu sırada yoldan tekerlek gıcırtıları, Ağır ağır yürüyen hayvanların çıkardığı sesler geldi. Elisa doğrulup baktı. Söğütler, kabaklarla dolu ırmak kıyısı boyunca uzanan yoldan yukarı doğru, garip hayvanların çektiği, garip bir araba geliyordu. Amerikalıların göçmen arabalarına benzeyen üstü çadır beziyle örtülü, eski bir yaylı arabayı, yaşlı doğru bir atla küçük kırçıl bir eşek çekiyordu. Sakalları uzamış iri yarı bir adam arabanın önüne oturmuş hayvanları sürmekteydi. Arka tekerleklerin arasında koca bir melez köpek ağır ağır yürüyordu. Çadır bezinin üstüne kötü bir yazıyla çarpık çurpu harfler yazılmıştı. Çanak, çömlek, bıçak, makas, çimen makineleri tamir edilir. İsimler iki sıra halinde yazılmış, altına da tek başına tamir edilir kondurulmuştu. Siyah boya harflerden aşağı doğru akarak sivri çizgiler yapmıştı. Elisa işini bırakıp her yana ayrı oynayan bu garip arabanın geçişini seyretmeye hazırlandı. Ama araba geçmedi. Evin izasına gelince çarpık tekerleklerinden sesler çıkararak çiftliğin yoluna saptı. Köpek tekerleklerinin arasından fırlayıp önden koşmaya başladı. O anda çiftliğin iki çoban köpeği de ona doğru fırladılar. Sonra üçü de durdu. Dimdik, titrek kuyrukları, gergin bacaklarıyla ağırbaşlı elçiler gibi hiç acele etmeden birbirinin çevresinde döndüler, koklaştılar. Kervan, Elisa'nın tel parmaklığının önüne gelip durdu. Melez köpek öbürlerinin sayıca üstünlüğünü görünce kuyruğunu kıstı, sırtını kabartıp dişlerini göstererek arabanın altına çekildi. Arabanın üstündeki adam, ''Bir coştu mu berbattır benim köpek.'' dedi. Elisa kahkahayı bastı. Belli, kaç günde bir coşar. Adam da katıldı onun kahkahalarına. Bazen haftalarca beklemek gerekir, dedi. Tekerleğin kıyısına basıp aşağı atladı. Atla eşek, susuz kalmış çiçekler gibi baygın düşmüşlerdi. Elisa baktı, kapı gibi bir adam. Saçı sakalı beyazlaşmaya başlamışsa da yaşlı görünmüyordu. Eski, siyah giysisi bum buruşuktu. Ya lekesi içindeydi. Kahkahalarının kesilmesiyle ciddileşmesi bir oldu. Gözleri koyu renkti. Bakışlarında ancak arabacılarla denizcilerde görülen bir merak vardı. Tel parmaklığın üstüne koymuş olduğu nasırlı elleri çatlak çatlaktı. Her çatlak simsiyah bir çizgi olmuştu. Şapkasını çıkardı. ''Her zaman gidip geldiğim yoldan ayrıldım da, bayan'' dedi. ''Bu çamurlu yol Irmağın karşı kıyısına geçip Los Angeles'a giden şoseye kavuşur mu?'' Elisa doğruldu, makasını önlüğünün cebine koydu. Kavuşmasına kavuşur ama... Önce epeyce gider böyle, sonra bir sığılıkta geçer ırmağa. Bu hayvanların kumda arabayı çekebileceğini sanmam. Adamın sesi kabalaştı. Şu hayvancıkların neler çekebileceğini görsen şaşardın. ''Coştukları zaman mı?'' dedi kadın. Adam bir an gülümsedi. ''Evet, coştukları zaman.'' ''Öyleyse'' dedi Elisa. ''Şimdi sen Salinas'a dönüp şoseyi oradan tutarsan çok daha çabuk gidersin.'' Adam parmağını tellerin üstünde gezdirdi. Teller ses verdi. ''Acelem yok, bayan.'' dedi. ''Her yıl Seattle'dan San Diego'ya gidiyor, sonra da geri dönüyorum. Ömrüm yollarda geçiyor. Gidiş altı ay, dönüş altı ay. İyi havaları kollarım hep.'' Elisa eldivenlerini çıkarıp önlüğünün cebine makasın yanına soktu. Alnına düşen saçlarını sıkıştırmak için elini şapkasına götürdü. Hoş bir yaşam olsa gerek.'' dedi. Adam bir sır verilmiş gibi parmaklarının üzerine eğildi. ''Arabamdaki yazıyı okumuşsunuzdur belki. Çanak çömlek tamir ederim, bıçak makas bilirim. Yapılacak bir işiniz varsa.'' Kadın hiç düşünmeden ''Hayır, hayır.'' dedi. ''Yok, hiçbir şey yok.'' Bakışları sertleşti. ''En kötüsü makaslardır.'' dedi adam. Çok kimse makasları bilyeyeyim derken berbat eder. Ben bilirim onların nasıl bilineceğini. Kendi yaptığım bir aletim var. Küçücük bir şey. Patentini de aldım. Tam bu iş için. Yok. Benim makaslarımın hepsi keskindir. İyi öyleyse. Bir tenceren var diyelim. Ezilmiş ya da delinmiş bir tencere. Yepyeni yaparım. Yenisini almaktan kurtulursun. Paran da cebinde kalır. Kadın kestirip attı. ''Hayır, söyledim ya, ben de tamir edilecek, bilenecek hiçbir şey yok.'' Adamın yüzünde aşırı bir üzüntü görüldü. Kısık, ağlamaklı bir sesle, ''Bugün hiç iş çıkmadı.'' dedi. ''Galiba bu akşam aç yatacağız.'' Söyledim ya, her zaman gidip geldiğim yoldan ayrıldım. Seattle'dan San Diego'ya giden şose üzerinde birçok bildiğim vardır. Hep işlerini bana saklarlar. İyi yapacağımı... ''Paralarının ceplerinde kalacağını bilirler.'' Elisa öfkeyle ''Ne yapayım?'' dedi. ''Bende tamir edilecek hiçbir şey yok.'' Adamın gözleri onun yüzünden ayrılıp yerleri araştırdı. Orada burada dolaştıktan sonra kadının çalıştığı kasımpatı yatağına gelip takıldı. ''Ne çiçeği bunlar bayan?'' Elisa'nın gözündeki öfke, direnme bir anda siliniverdi. ''Aa ha, onlar mı? Onlar kasımpatı. İri beyazlarla sarılar.'' Her yıl yetiştiririm bunlardan. Buralarda benimkilerden büyüğünü yetiştiren yoktur. Uzunca saplı bir çiçek değil mi bu? Üfürülmüş, renkli duman gibi bir şey. Ta kendisi. Ne güzel anlattın. İnsan alışana kadar kötü bir kokusu oluyor. Keskin, güzel bir kokudur diye atıldı kadın. Hiç kötü değildir. Adam hemen ağız değiştirdi. Ben kendim severim o kokuyu. Bu yıl 30 santimlik kasımpatı yetiştirdim. Adam parmaklığın üzerine biraz daha yaslandı. Bak, yolun aşağısında bir kadın biliyorum. Hani onunki gibi bahçe görmemişsindir. Aşağı yukarı her çeşit çiçeği var ama kasım kasımpatı yok. Son uğrayışımda bakır kaplı bir çamaşır teknesini tamir ettiydim. Zor iştir ama o da gelir elimden. İşte o zaman bana şey dediydi. Eğer bir yerlerde güzel kasım kasımpatlarına rastlarsan bana birkaç tohum alıver dediydi. Elisa'nın gözleri açıldı. Coştu. patları üzerine pek bilgisi yokmuş.'' dedi. ''Tohundan da yetiştirilir ama şu gördüğün filizleri dikmek çok daha kolaydır.'' ''Ya?'' dedi adam. ''Demek götüremeyeceğim.'' Elisa ''Niye götüremeyesin?'' diye bağırdı. ''Islak kuma dikerim birkaç tane pekala götürürsün. Kumu hep ıslak tutarsın. Köklenir onlar. Sonra kadın çıkarıp istediği yere diker.'' Ne kadar sevinecek kadıncağız. Demek bu kasın patları güzel oluyor. Güzel olur ya. Hem de ne güzel olur. Kadının gözleri parladı. Şapkasını çıkardı. Koyu renk, parlak saçlarını döktü. Bir saksıya koyarım onları, alır gidersin. Girsene bahçeye. Adam kazıklardan yapılma kapıyı açıp içeri girerken, Elisa, heyecan içinde iki yanı sardunyalarla sınırlı dar yoldan evin arkasına koştu. Elinde büyük, Kırmızı, yepyeni bir saksıyla döndü. Eldivenlerini filan unutmuştu artık. Çiçekleri dikmek için hazırladığı yatağın başına çömeldi. Kumlu toprağa parmaklarıyla kazıp avuç avuç saksıya doldurdu. Sonra hazırlamış olduğu bir küme piçi alarak kumun içine soktu. Kıyılarını bastırıp sıkıştırdı. Adam başında duruyordu. ''Sana ne yapılacağını anlatayım da sen de unutma kadına anlat.'' ''Yok unutmam.'' ''Bak şimdi.'' Bunlar bir aya kadar köklenir saksıda. Kadına söylersin. Şöyle 30'ar santim aralarla şu gördüğün gibi beşli. Güzel toprağa diker bunları. Bir avuç toprak aldı eline, adama gösterdi. Çabuk büyür. Hemen yükseli verirler. Şunu da unutma sakın. Temmuz'da uçlarını kesecek. Şöyle topraktan 25 santim yükseklikte olsunlar yeter. Çiçek açmadan mı? Evet, çiçek açmadan. Bunları anlatırken zevkten bitiyordu kadın. ''Gene büyür onlar. Eylül'ün son günlerine doğru tomurcuklar başlar.'' Kadın sustu, şaşkınlaştı. Anlatmak istediği şeyi anlatamayacağından çekinir gibiydi. ''Asıl o tomurcuklar bakımı ister.'' ''Asıl o tomurcuklar bakımı ister.'' dedi. ''Nasıl anlatacağımı bilemiyorum.'' Adamın gözlerinin içine baktı, ağzı aralandı. Duyulmayan seslere kulak vermişti sanki. ''Anlatayım bak.'' dedi. Hiç dikmesini bilen eller diye bir şey duydun mu? Duydum diyemem bayan. Bak, insanın ne hissettiğini anlatayım sana. Tomurcukları ayıklarken olur bu. Bütün iş parmaklarının ucundadır. Sen sadece bakarsın onlara. Kendi kendilerine işler parmakların. Açıkça hissedersin bunu. Tomurcukları ayıklar, ayıklarlar. Hiç yanılmaz onlar. Çiçeklerle karışır, çiçeklerle bir olurlar. Anlıyor musun? Senin parmaklarınla çiçekler. Kollarında hissedersin onu. Onlar ne yapacaklarını bilirler. Hiç yanılmaz onlar. Açıkça hissedersin bunu. Bir kere bu hale geldin mi, yanlış bir iş yapmazsın artık. Bilmem anlıyor musun? Anladın mı ne demek istediğimi? Çömeldiği yerden adama bakmaktaydı. Göğsü hızlı hızlı inip kalkıyordu. Adamın gözleri kısıldı. Uzaklara baktı. Bile bile yapmıştı bunu. Belki anlıyorum, dedi. Bazı geceler arabada Elisa'nın sesi boğulmuştu, onun sözünü kesti. Ben senin gibi yaşamadım hiç ama ne demek istediğini anlıyorum. Gece karanlıkta, yıldızların uçları sivri sivri, sessizlik yükseliyor, yükseliyorsun. Yıldızlar bütün içine doluyor, tıpkı öyle değil mi? Ilık, canlı, güzel. Çömeldiği yerden adamın yağlı pantolonuna, bacaklarına doğru uzandı. Parmakları kumaşa değdi değecek. Birden eli toprağa düştü. Bir yavru köpek gibi büzüldü. ''Adam, gerçekten güzeldir.'' dedi. Tıpkı anlattığın gibi. Ama karnı aç oldu mu insanın hiç tadı kalmaz. Kadın hemen ayağa kalktı. Dimdikti. Yüzünden utandığı anlaşılıyordu. Saksıyı adamı uzatıp kollarının arasına bıraktı. ''İşte.'' Dedi. ''Arabana koy bunu. Oturduğun yere hep gözünün önünde olsun. Bakayım sana bir şeyler bulabilir miyim içeride?'' Evin arkasında üst üste yığılmış maden kaplarının arasında iki tane eski delik deşik alüminyum tencere buldu. Onları getirip adama verdi. ''İşte, belki bunları tamir edebilirsin.'' Adam birden değişti. İş adamı tavrını takınmıştı. ''Yep yeni yaparım ikisini de.'' Arabasının arkasına minik bir örst çıkardı. Yağlı bir alet kutusundan ufak bir çeki çaldı. Elisa bahçe kapısından çıkıp ona bakmaya geldi. Adam hafif vuruşlarla ezikleri düzeltmeye başlamıştı. Bileğine güvendiği yüzünden okunuyordu. İşin zor bir yerine gelince alt dudağını ısırdı. Elisa, ''Bu arabada mı yatıyorsun?'' diye sordu. Arabada bayan, ''Ne yağmur, ne güneş, bey gibi yatarım onun içinde. Ne hoş olur kim bilir?'' dedi kadın. Kim bilir ne hoştur. Bu gibi işleri kadınlar da yapsın isterdim. Öyle pek kadınlara göre bir yaşam değildir bayan. Elisa'nın üst dudağı aralandı. Dişleri gözüktü. Nereden biliyorsun? Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Ne bileyim bayan bir bildiğim yok. İşte tencereler oldu. Yenisini almazsın artık. Ne kadar? 50 cent yeter. Hem ucuz hem de iyi yaparım ben. O yüzden de şose boyunca bir sürü müşterim vardır. Elisa evden elli cent getirip adamın avucuna bıraktı. ''Günün birinde karşına bir rakip çıkarsa şaşırma.'' dedi. ''Ben de makas bilerim. Tencerelerin eziklerini düzeltirim. Sana bir kadının neler yapabileceğini göstermek isterdim.'' Adam çekicini yağlı kutuya koydu, örsü içeri gitti. ''Bir kadın için çok yalnız bir yaşamdır bu, bayan.'' Geceleri arabanın altında hayvanlar gezinmeye başladı mı ödü kopar insanım. Eşeğin beyaz sağrısına dayanarak arabanın oku üzerinde yükseldi, yerine oturdu, dizginleri eline aldı. Teşekkür ederim bayan, dedi. Senin dediğin gibi yapacağım. Geri dönüp salinas şosesini tutacağım. Eğer oraya varman uzun sürerse kumu ıslatmayı unutma. Kumu mu? Hangi kumu? Haa öyle ya. ''Kasım patlarının kumunu demek istiyorsun.'' ''Elbette, elbette.'' Dilini şaklattı. Hayvanlar silkinip koşumlara asıldı. Melez köpek iki arka tekerleğin arasında yerini aldı. Araba döndü, çiftliğin yolundan ırmak boyunca uzanan yola doğru ilerledi. Geldiği yöne saptı. Elisa, tel parmaklığın önünde durmuş, kervanın gidişine bakıyordu. Omuzları dimdik, başını geri atmış, gözleri yarı kapalı. Arabayı bir hayal gibi sürüyordu. Dudaklarında sessiz sözcükler dolaştı. Güle güle. Sonra fısıldadı. Işıklı bir yol bu. Ne parıltı var orada. Fısıltının sesiyle kendine geldi. Bir duyan oldu mu diye çevresine bakındı. Sadece köpekler duymuştu. Tozun içinde yatıyorlardı. Kafalarını ona doğru kaldırdılar. Sonra çenelerini yere koyup uyuklamaya devam ettiler. Elisa... Arkasına dönerek hızla eve koştu. Mutfakta sobanın arkasına uzanıp su haznesini yokladı. Öğle yemeğe hazırlanırken ısınmış olan su daha soğumamıştı. Banyoya geçti. Toz toprak içindeki giysisini çıkarıp köşeye fırlattı. Sonra bir süngerle bacaklarını, kalçalarını, belini, göğsünü, kollarını bastıra bastıra sildi. Derisi kızardı. Kabarcık kabarcık oldu. Kurulanınca yatak odasında aynanın önüne geçti. Vücuduna baktı. Karnını içeri çekti, göğsünü ileri çıkardı. Döndü, omzunun üzerinden arkasına baktı. Sonra hiç acele etmeden giyinmeye başladı. En yeni iç çamaşırlarını, en iyi çoraplarını, güzelliğini olduğu gibi ortaya çıkaran, kendisine en çok yakıştırdığı giysisini giydi. Saçlarını uzun uzun taradı. Kalemle kaşlarını çekti, dudaklarını boyadı. Daha işini bitirmemişti ki, hayvanların gürültüsünü, Onları çitin içine sokan Henry ile yardımcısının seslerini duydu. Bahçe kapısı güm diye kapanınca Henry'yi karşılamaya hazırlandı. Sundurmada ayak sesleri duyuldu. Kocası, ''Elisa, neredesin?'' diye bağırarak eve girdi. ''Odamdayım, giyiniyorum. Daha bitmedi işim. Banyoda sıcak su var. Çabuk ol, geç kalıyoruz.'' Banyodan su sesleri gelmeye başladı. Elisa, Adamın koyu renk giysisini, gömleğini, çoraplarını, boyun bağını yatağın üstüne, yeni ayakkabılarını da onların önüne yere koydu. Sonra sundurmaya gidip bütün güzelliğini takınarak oturdu. Irmak boyunca uzanan yola baktı. Söğüt ağaçları, ıslak sarı yapraklarıyla, kalın, kül rengi sisin altında, güneş ışığından yapılmış ince bir kuşak gibiydiler. Bu kül rengi akşamda başka hiçbir renk görünmüyordu. Uzun bir zaman... Kıpırdamadan dimdik oturdu. Gözünü bile kırpmadı. Henry kapıyı itip dışarı çıktı. Boyun bağını geleğinin içine sokmaktaydı. Elisa daha bir toparlandı, yüzü gerildi. Henry durdu, kadına baktı. Vay vay vay, dedi. Elisa, çok hoşsun. Hoş mu? Hoş muyum? Ne demek istiyorsun? Henry şaşırdı. Ne bileyim, her zamankinden başkasın. ''Güçlü, canlı, tatlı bir halim var.'' ''Güçlü mü?'' Böyle ya güçlü.'' ''Ne demek istiyorsun?'' Henry şaşkınlık içindeydi. ''Sözcük oyunu mu yapıyorsun ne?'' dedi. ''Oynuyor benimle.'' ''Dizinin üzerinde bir danayı ikiye bölecek kadar güçlü, sonra da oturup onu karpuz niyetine yiyecek kadar canlı görünüyorsun.'' Kadın bir an kendini bıraktı, yüzünü buruşturarak ''Böyle konuşma Henry'' dedi. ''Ne söylediğini bilmiyorsun.'' Sonra hemen toparladı kendini. güzelliğini takındı. Güçlüyüm diye övündü. Bu kadar güçlü olduğumu bilmezdim doğrusu. Henry traktörün durduğu yere baktı. Bir an daldı. Sonra gözlerini kadının üzerine çevirince yeniden canlandı. Otomobili çıkarayım dedi. Sen de paltonu giy. Elisa eve girdi. Otomobilin kapının önüne geldiğini, motorunun yavaşladığını duydu. Uzun, uzun şapkasını giydi. Orasını çekti, ötesini bastırdı. Henry motoru durdurunca paltosunu giyip dışarı çıktı. Küçük otomobil, ırmak boyunca uzanan çamurlu yoldan aşağı kuşları kaldırarak, tavşanları çalılıklara kaçırarak ilerledi. İki turna kanatlarını ağır ağır çırparak söğüt ağaçlarının üzerinden süzülüp ırmağın kıyısına indi. Elisa, yolun ta ilerisinde kara bir leke gördü. Tanıdı o lekeyi. Yanından geçerken bakmayacaktı. Ama ya gözleri dinlemezse? Kendi kendine üzüntüyle fısıldadı. Onları pekala yolun kıyısına atabilirdi. Bir zorluğu yoktu bu işin. Hiç zorluğu yoktu. Ama atmadı. Atamazdı o saksıyı. Başka hiçbir nedeni yok. Atamayacağı için atmadı. Otomobil bir dönemeci kıvrılınca kervan önlerinde göründü. Elisa yanından geçerken küçük arabayı, hayvanları, adamı görmemek için kocasına doğru döndü. Bir anda geçti hepsi. Olmuş bitmişti. Arkasına bakmadı. Motorun sesini bastırıp kocasına duyuracak kadar bağırarak, "Bu gece ne güzel eğleneceğiz" dedi. "Ne güzel bir akşam yemeği olacak." Henry, "Tamam, gene değiştin" dedi. Direksiyonu tek eline bırakarak kadının dizini okşadı. "Seni daha sık götürmeliyim böyle gezmeleri. İkimiz için de iyi oluyor. Çiftlikte çok yoruluyoruz." Henry, "Yemekte şarap içelim mi?" ''Elbette içeriz. Hey, bu iyi işte.'' Kadın bir zaman sustu. Sonra ''Henry, bu boks maçlarında çok canı yanar mı boksörlerin?'' diye sordu. Bazı bazı olur öyle şeyler. 40 yılda bir. Niye sordun?'' ''Burunları kırılırmış.'' diye okumuştum da, göğüsleri bütün kan içinde kalırmış, eldivenleri kana bulanır, taş gibi olurmuş.'' Adam kadına baktı. ''Ne o Elisa? Böyle şeyler okuduğunu bilmiyordum senin.'' Otomobili iyice yavaşlattı. Sonra sağa dönüp Salinas Köprüsü'ne girdiler. Kadınlar gider mi boks maçına? Elbette, gidenler oluyor. Ne o Elisa? Gitmek mi istiyorsun yoksa? Hoşlanacağını sanmam ama istersen götüreyim seni. Elisa gevşedi. Kanepenin içine bütün bütün bıraktı kendini. Yok, hayır, hayır. Gitmek istemem, İstemiyorum. hiç istemiyorum. Başını öteye çevirdi. ''Şarap yeter.'' dedi. ''Çok bile.'' Kocası görmesin diye paltosunun yakasını kaldırdı. Yaşlı bir kadın gibi sessiz sessiz ağlıyordu.